Bu akşamki mevzumuz ifk hadisesi diye. E, İslam tarihinde hatta Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle efendim bu ismi almış bir hadise. Hazreti Ayşe validemiz Ezvacı mutahharat validelerimizden biliyorsunuz. Hazreti Ayşe validemize atılan bir iftira ile alakalı. Tabii bu iftiranın nasıl zuhur ettiği sebepleri bir şekilde zahiren bazı sebepleri olacaktır. Fakat esas sebebine bakarsak, daha doğrusu zahire yan, yansımış olan esas sebebine bakarsak Hz. Ayşe Validemize dolayısıyla iki Cihan Serveri Efendimizin mübarek, muhterem, mutahhar olan ailesine iftira atmaktan çekinmeyen münafıkların başı Abdullah İbni Übey'in Belki rezaletinin Son artık perdeleri Ve kerteleridir Münafıkların reisi olmakla Beraber e, Bu süreçte işte gazalardaki durumu iki cihan serveri efendimize karşı Edepsizliği terbiyesizlikleri bunları Konuşmuştuk İlk hadisesine eğer müsaade ederseniz Giriş yapmadan evvel Daha doğrusu giriş mahiyetinde Şu sözlerle e, Mevzuya dahil olalım şunu düşünelim, hani böyle bir hadise olmasaydı veya keşke olmasaydı diye insanların aklına gelebilir. Bendeniz kıymetli hocam Adil Teymur e, Efendi'den e, bu hususta bazı ayetlerle alakalı ve ifk hadisesiyle alakalı tefsir dersinde hiç unutmam söylediğini minnetle ve rahmetle e, anmak ve zikretmek isterim. Üzerimizde çok emeği vardır Adil Teymur hocamızın. Kendisi de öyle söylerdi. Yani keşke bunlar yaşanmasıydı denilebilecek çirkinlikte. Maalesef öyle. Ama bu bile rahmet olmuştur. Hani dil alemin oluşu bu şekilde de tezahür etmiştir iki Cehan Serveri Efendimiz'in. Çünkü hani bir söz var Şair Nedim'in. Düşman nedenli saht olsa da şahdol ol ey Nedim Zeri Kamil sen gülüzüne gösterir ayarını yani tabi biraz Osmanlı Türkçesine efendim biraz daha edebi tarzda söylendiği için hemen anlaşılmakta zorluk çekilebilir şunu diyor şair ne kadar düşmanın katı olursa olsun ne kadar sana sert müdahale ederse etsin bu adettir diyor sen bundan mesut ol sen bundan üzülme hoşnut ol neden senin ayarın senin güzelliğin bu sayede ortaya çıkar Çünkü zeri kamil Saf altın Seng üzere gösterir ayarını Taşa vurulduğu zaman O taşın üzerinde bıraktığı ize göre He bak bu kamil Yani içine bakır vesaire falan karışmamış Has bir altınmış Denilmesi için ille bir taşa sürtülür Eyvallah. İki cihan serveri efendimiz Bedeni olarak değil Şahsi olarak değil ashabıyla, etrafıyla, hatta ailesiyle bile çok şiddetli imtihanlar, çok şiddetli iftiralara maruz kalmıştır. Bu durumda, bu çok ağır imtihana rağmen, Hz. Ayşe Validemizin, Ehli Beyti Mustafa, iki Cihan Serveri Efendimizin ailesinin ve İslam ahlakının ne kadar büyük olduğunu, Cenab-ı Hak bu sayede, bu vesileyle bizlere göstermiş oldu. Fakat zahiri sebeplere bakarsak, hani keşke yaşanmasaydı kısmını izah etmek için bunu Eyvallah. söyledim öyle bir güzellik öyle bir şekilde bu iftirayı yapan insanlara cezalar müeyyideler ve bu hususta o kadar e, güzel bir çerçeve çiziliyor ki bu hadiseden sonra e, iyi ki olmuş denecek noktaya getiriyor Allah'a iman edenleri fakat tabiatıyla her ne kadar güzelliklerin zuhuruna vesile olsa da bu hadise, hadisenin bu şekilde cereyan etmesi, hala hazırda okuduğumuzda, dinlediğimizde, hatırladığımızda bizi üzüyor. Cihan Serber Efendimiz'in ailesine dil uzatılması hususu. İkinci bir husus var, daha evvel de zikrettiğimiz, zaten münafıkların reisi. Yani nifakını, münafıklığını, rezilliğini, fitnesini, fesadını hiç çekinmeden yapan bir insan. İnsanda üç tane korku vardır. İnsanı frenleyen, bir şekilde kendisine çeki düzen vermesini sağlayan üç tane yaptırım vardır hayatında. Nedir bu? Allah ve peygamber korkusu. Allah Teala'ya karşı hesap verme, peygamberden uzaklaşma, mukaddesatla alakalı bir korku vardır. Bu korku azap etmesinden değildir sadece. Ben bunun hesabını Allah'a nasıl veririm? ben bunun hesabını peygambere nasıl veririm diye düşünmek insansa eğer insanı frenler bu eşiği açtığını düşünün aşmayı burada olumlu manada söylemiyorum yırttığını düşünün parçaladığını düşünün onu tutan başka bir şey vardır nedir o? muhiti yani bu şekilde inanmaz bu şekilde korkuyu yaşamaz ahirette hesap vereceğini düşünmez ama etrafına Yaşadığı cemiyetteki düştüğü duruma bakarak o hatayı yaptıktan sonra sıkılır, utanır. Ben nasıl hırsız yaftasını yerim? Ben nasıl iftira edenler safında gözükürüm? Ben bunu cemiyete nasıl izah ederim? Cemiyetin gözünden düşerim? Korkusuyla ne yapar? Kendisini frenler. Birçok insan mukaddesata inanmadığı halde örfün adetlerine karşı çıkmamak için Etrafında kendisine kafir, fasık, münafık dememeleri için bazı suretler takınır, çehreler, yüzler takınır. Maske diyebileceğimiz. Bunu münafıklık adına yapsa bile alenen bazı terbiyesizlikleri yapmaktan çekinir. Vardır içinde bir şeyler yapmak. Allah'tan korkmaz, peygamberden çekinmez ama kuldan utanır derler ya Allah'tan utanmaz, kuldan sıkılmaz diye. İşte e, kula karşı hesap vermekten utanır. Eğer bu haya perdesini de aşarsa, yırtarsa, parçalarsa artık onun karşısında müeyyideler vardır, cezai müeyyideler. Ben bunu yapamam. Niçin yapamam? İşte Allah'a hesap vereceğim. Geç onu der mesela. Etrafın ne der? Hiç umurumda değil der. Fakat bu sefer der ki yakalanırsam ceza yerim. On yıl hapis yatarım. İşte ehliyetim, ruhsatım elimden alınır. Şu şu şu haklarımdan mahrum olurum Sicilim bozulur Neticede ceza keserler Para cezası hapis cezası Kanun korkusu vardır yani Ya Allah'tan korkar Ya cemiyetten utanır Ya da kanunlardan çekinir Bir insan bu üç şeyden utanmıyorsa Bu üç şeyden sıkılmıyorsa Nasıl hesap veririm korkusu yoksa Bu insan Her şeyi yapabilir Her türlü iftirayı yapabilir her türlü ahlaksızlığı yapabilir, onu sınırlayacak, onu hayvandan daha efendim ahlaksız hayvanlardan, hayvanları şeytanları utandıracak fiilleri yapmaktan onu alakoyacak hiçbir şey yoktur. İşte Abdullah İbni Übeyde bu sınırları nasıl aştığını göstermiş ve adeta yani e, Allah'ına beni cehennemine at diye yalvarır bir hale gelmiş gibi, Peygamberin ailesine bile dir uzatmaktan çekinmemiştir. Irzına, iffetine iftira etmekten çekinmemiştir. Ama neticede Allah Teala bu azgınlığa karşı rahmetellil alemin olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hem bu hadiseyle beraber rahmetini göstermiş hem de kıyamet günü ebedi ve ezeli olarak bir şekilde Ehli Beyt hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ailesi hakkında nasıl bir ilahi bir temizlik nasıl Allah tarafından temizlendiklerini de gösterir ayetler yine bu vesileyle nüzul etmiştir. İşte ifk hadisesi zuhuru açısından birçok üzücü hadiselerin cereyan ettiği çok üzücü bir hadisenin olduğu bir durumdur. Fakat netice itibariyle de e, aynıyla, tamamıyla rahmettir. Eyvallah. Şimdi biraz da metinden okuyalım arzu ederseniz. Zahiren iman etmiş görünüp, hakikatte iman etmemiş münafıklar güruhu her zaman, her fırsatta resul Ekrem Efendimiz'i ve ashabını rahatsız etmek gayret ve maksadını taşıyorlardı. Öyle ki, kainatın efendisinin lekesiz, Ter temiz mahrem hayatına dil uzatacak kadar küsta ve adiçe hareket edebilme cüretini bile gösterebiliyorlardı. İfk hadisesi, Hazreti Aisha validemize münafıkların reisi Abdullah bin Übey tarafından yapılan iftira hadisesidir. İftira kampanyası hatta çünkü tek başına bunu yürütmüyor. O zamanın basınını medyasını vesairesini her şeyini arkasına alarak Çünkü öyle anlatalım ki Eyvallah. anlaşılsın hani ona söylemiş o niye buna söylemiş gibi sanki iki kişinin arasında konuşulma gibi düşünüyor hayır o zamanın e, örfünde adet o zamanın e, çağın gerektirdiği durumları düşünürsek e, o zamanın medyasını kullanıyor o zamanın basınını kullanıyor kampanya başlatıyor yani evet karalama kampanyası başlatıyor evet. evet. Hadise şöyle cereyan etmiştir. Hazreti Ayşe validemizden öğrendiğimize göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, herhangi bir sefere çıkacakları zaman, ezvacı tahirat arasında Kur'a çeker, Kur'a kime düşerse onu beraberinde götürürdü. Beni müstalik gazasındaysa, Kur'a Hazreti Ayşe validemize düşmüştü. Hadisenin bundan sonrasını bizzat, Hazreti Aişe validemiz şöyle anlatmıştır. Resulullah'la beraber sefere çıkmıştım. Bu sefer Hicap ayetleri inzal buyurulduktan sonraydı. Bunun için ben hevdeçin içinde taşınır, konak yerine de yine hevdeç içinde indirilirdim. Bu suretle gittik. Hevdeç yani develerin üzerine kurulan bir nevi kabin gibi efendime söyleyeyim. Dışarıdan bakıldığında içeride oturanın şekli şemali sureti belli olmayacak şekliyle e, yapılmış bir şey. Devenin üzerindeki kabin. Öyle düşünebiliriz. Taşıma koltuğu. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gazasından beni müstalikten dönüyordu. Medine'ye yaklaştığımızda bir konak yerine indi. Gecenin bir bölümünü orada geçirdi. Sonra göç edilmesini emretti. Hareket emri verildiği zaman ben kalkıp ihtiyacımı gidermek için yalnız başıma ordudan ayrılıp gittim. Kazayı hacet ederek dönüp bindiğim devenin yanına geldim. Göğsümü yokladığımda Yemen göz boncuğundan dizilmiş gerdanlığımın kopmuş olduğunu fark ettim. Bu gerdanlığı annesi Ümmü Ruman düğün hediyesi olarak takmıştı. Dönüp gerdanlığımı aramaya koyuldum. Fakat onu aramak beni yoldan alıkoymuştu. Ben öyle zannetmiştim ki sefere iştirak etmiş olanlar bir ay bekleseler dahi benim devemi ben hevdeçle bulunmadıkça sevk etmezler. Halbuki yolda bana hizmet edenler gelip hevdecimi yüklemişler, bindiğim deveyi de hareket ettirmişlerdi. İçinde var zannediyorlar yani Hz. Ayşe validemize o kabinin içerisinde hevdecin içerisinde bulunduğunu düşünüyorlar. Yüklüyorlar ve götürüyorlar. Evet. Onlar beni hevdeç içinde sanıyorlarmış. Çünkü o zaman kadınlar hafif idi. İri ve ağır vücutlu değillerdi. Yemekte az yerlerdi. Bunu Hazreti Ayşe Vardemiz sıkça söyler. Kendileri Hazreti Ayşe Vardemiz'in yani bizzat sözlerinden nakleden eserlerde de görürüz bunu. İki Cihan Serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra ilk bidat çok yemektir diyor Hazreti Ayşe Validemiz. Çok yemek Yemek yemenin fazlalaşması O zamanlar hanımlar hafifti sözünün e, Bu şekilde tefsir etmek İcab eder. Bu sözle birleştirmek İcab eder. Evet Bu sebeple hizmetçiler Hevdeci yüklemek üzere kaldırdıklarında Hevdeci'nin ağırlık derecesinin Farkına varamayarak yüklemişler Hem ben küçük ve zayıf Bir kadındım. Deveyi Sürüp gitmişler Gerdanlığımı ordu ayrılıp gittikten sonra buldum. Hemen dönüp ordugaha geldim. Fakat onlardan kimseyi bulamadım. Hepsi çekip gitmiş. Ben de oradan evvelce bulunduğum yere geldim. Çarşafıma bürünüp yanımın üzerine uzandım. Hevdeş'te beni bulamayınca aramak için yanıma gelirler sandım. O sırada gözlerimi uyku bürüdü, uyumuş kalmışım. Safan bin Muattal, Ordunun arkasına kalır, halkın mallarını araştırır, bir şey kalmışsa kaybolmamak için alıp diğer konak yerine götürürdü. Evet bu iki cihan serveri efendimizin bazı seferlerde tatbik ettikleri bir e, muameledir, iştir. Ordunun e, başında yolu bilen bir kişiye rehberlik yaptırmak adetten olduğu gibi veya kervanın, kervanın arkasından düşenleri vesaire toplamak için ayrıca gözcülük yapmak, Yine adettendir. Evet tertipli bir kervanda olağan bir şeydir. Evet. Safan askerin arkasından yürüyerek sabaha karşı bulunduğum yere doğru gelmiş. Uyuyan bir insan karaltısı görünce gelip başucuma dikilmiş ve beni görür görmez tanımış. Çünkü bize hicab ayeti inmeden evvel onun beni görmüşlüğü vardı. Safan beni görünce şaşırarak, ''İnna lillah ve inna ileyhi raciun, biz Allah'ın kullarıyız ve muhakkak ona dönüp varıcıyız.'' dedi. Hemen onun sesine uyandım, çarşafımla yüzümü örtüp büründüm. Vallahi onunla ne bir kelime konuşmuşuzdur ne de istircadan, başka ondan bir kelime işitmişimdir. Bundan sonra Safvan devesini ıhtırdı. Beni binsin diye ayağını devesinin ön ayağına bastı. Bin dedi ve kendisi geri çekildi. Ben de hemen kalkıp deveye bindim. Kendisi de devenin başını, yularını çekerek askere yetişmek için süratle ilerlemeye başladı. Sabaha kadar askerin arkasından yetişemedik. Nihayet asker, konak yerine inip yerleştiği sırada idi ki, Safvan'ın devenin yularını çekerek konak yerine getirdiği görüldü. Safvan bin Muattal, Hazreti Ayşe validemizi deve üzerinde getirirken münafıkların başı Abdullah bin Übey ile karşılaşmışlardı. Abdullah bin Übey bu kimdir diye sordu. Ayşedir dediler. Kavmi arasında itibarı oldukça sarsılan, bütün nazarları menfi şekilde üstüne toplamış bulunan baş münafık, bu masum hadiseyi diline dolamak istedi. Bu meşhum niyetini hemen orada ishar etti. Vallahi dedi, ne Aişe o adamdan dolayı kurtulur, ne de o adam Ayşe'den dolayı kurtulur. Daha bir sürü alçakça laf etti. Evet. Ordugah, baş münafık Abdullah bin Übey bin Selül'ün yaptığı iftira ile çalkalandı. Hazreti Aişe validemiz der ki, İftiracılar aleyhimde söyleyeceklerini söylemişler, Ordugah çalkalanmış, Vallahi benim bunların hiçbirinden haberim yoktu. Görüldüğü gibi hadise her türlü şaibeden uzak cereyan etmişti. Hazreti Ayşe validemiz makul ve meşru bir mazeret sebebiyle geride kalmış, bir müddet sonra ordunun geride kalan veya düşen eşyalarını bulup sahiplerine teslim etmek üzere toplamakla vazifeli, gayet saf, temiz kalpli ve sonradan hasur olduğu yani erkekliği bile bulunmadığı anlaşılan Safah min Muattal tarafından görülmüş, ve getirilip orduya yetiştirilmiştir. Tabii bunları biz e, kesmeden şu ana kadarki olan bölümü dinliyoruz. Çünkü hadiseyi Hazreti Ayşe Validemiz anlatıyor. Hem edebende e, araya girmiyoruz. Bu kısmı tabi birazcık e, tarihi malumatla da alakalı şerh edilmiş ama buraya kadarki kısmını şöyle bir özetlersek Hazreti Ayşe Validemiz'in işte hangi şartlarda kervandan uzak kaldığı ve neticede nasıl oldu? Hani başına dikilip inna ve inna aleyhi diyece ölü ya öldü ya başka bir şey oldu. Hastalandı şeklinde bir hüküm veriyor. Hazreti Ayşe Validemiz yerinden kalkmasa yani başka bir şey olduğunu öldü düşüp kaldığını falan zannediyor. Sahabe-i Kiram. Ama neticede aynen bu şekilde anlatıldığı gibi ceryan etmiştir. Hazreti Ayşe Validemiz hakkında bu hadisenin zuhur etmesi bizzat Ayşe validemiz üzerinden bu hadisenin olması ileride İslam toplumunda ve İslam tarihinde bazı hadiseler zuhur ettiğinde daha iyi anlaşılacaktır ve hakikaten bu hadisenin tamamıyla hayır olduğu ortaya çıkacaktır. Kur'an-ı Azimüşşan'a göre peygamberler müminlere öz nefislerinden daha üstündür. Ezvacı Tahirat da müminlerin anneleri hükmündedir. resul Ekrem Efendimiz'den sonra bile zevcelerinden herhangi birini nikahlamak kesinlikle yasaklanmıştır. Evet. Buna binaen Allah'a ve Resulüne gerçek manada iman etmiş, Hakiki bir Müslümanın bu kadar kesin ve açık ayetler karşısında Hazreti Resulullah'ın gerek sağlığında ve gerek mele-i yükselişlerinden sonra zevcelerinden herhangi birisine değil kötü gözle bakması hatta böyle bir kötülüğü kalbinden geçirmesi bile tasavvur edilemez. Evet bu tabi asabı ı Kiram'ın e, gerçek değerini gösteren İmani efendim hasretini beyan eden sözlerdir. Ama neticede e, tabii ki hemen bundan sonraki cümlelerde de müellifimiz söyleyecektir. Neticede ne olursa olsun yani takdiri ilahi sürçme, hali beşeriyet, kazaen falan bile olan bir durum yoktur. Buraya dikkat çekilmesi lazım. Yani hiçbir inanmış mümin herhangi bir şekilde... E, bu nevi bir kabahat işleyebilir mi? İşleyemez. bunun müeydeleri vardır imani efendim, eksikliğe sebebiyet verir olmaması lazımdır bazen bütün tedbirleri aldığı halde bazı hadiseler zuhur edebilir burada takdiri ilahi veya e, sürçü lisan veya bir beşeri hata bile mevzuba değildir. yani geri kalmak kervandan uzaklaşmanın haricinde bir beşeri hani hata çünkü hiç bilmeden farklı bir şekilde Allah muhafaza eylesin. İnsanı ayağa kayabilir, düşebilir, farklı şeyler yaşayabilir ama böyle bir durum da yoktur. Arz edebiliyor muyum? Şuurlu zaten hiçbir asap yapamadığı gibi hiçbir mümin de yapamaz. Asabın şeye bakmayın sadece hiçbir mümin de birçok hataya baktığımızda yapamaz. Ama gaflete düşebilir, nisyan olabilir, unutkanlık olabilir. Yani olabilir. Günah edebilir müminler. Fakat burada anlatılmak istenen kazaen bile, hataen bile, unutmakla veya gafletle bile bir hata vuku Buraya dikkat çekilmeli. Tartışırken veya durumu tahlil ederken diğer başka boyutları açmamalı bile. Arz edebiliyor Evet. Allah ve Resulüne gerçek manada iman etmiş ve onların emir ve yasaklarına riayet eden gerçek bir mümin ve Müslümanın, Canından çok sevdiği peygamberinin zevcesini, örtüsüne bürünmüş ve yapayalnız uykuya dalmış halde görünce, onu hürmet ve saygı içinde deveye bindirip, orduya süratle yetiştirmesi kadar tabii ve zaruri ne olabilirdi? İşte gerçek manada bir mümin ve Müslüman olan, hatta erkeklik özelliğinden bile mahrum bulunan Saffan bin Muattal da dininin gereği olan bu vazifesini yapmıştır. Evet. Ne var ki kalplerinde hastalık bulunan, dilleriyle iman etti deyip kalben iman etmemiş bulunan ve hatta bu günahları rahatlıkla işleyebilen bunu da ilave etmek lazım. Çünkü bu imani eksiklik bu gaflet insanı muhakkak fıskı fücura sevk eder. Kendileri böyle oldukları için hem imandan mahrum oldukları hem de bu nevi fiilleri rahatlıkla yapabilecek insanlar oldukları için bu adi İftirayı atmaktan, yapıyormuş gibi düşünmekten geri durmamışlardır. Evet. Ve hatta işleri, güçleri, müminleri birbirine düşürmek olan münafıklar, hususan Abdullah bin Übey bin Selül bunu bir ganimet bilmiş ve diline dolayarak Hazreti Ayşe validemize şenice iftirada bulunmuştur. Bu şen'i iftiranın e, neticesini konuşalım tabii yine de zaten anlatacak. Müellif orada güzel bir söz sarf ediyor. Bunu ganimet bilerek. Hakikaten de öyledir. Kafirlerin ve müşriklerin topladıkları ganimetler cehennemde nakde çevirilecektir. O bir ganimettir, doğru. Kendi bulundukları pazardan aldıkları bu dünya pazarında bir ganimet toplar. Mümin de toplar, münafığı da kafiri de toplar. Muhakkak bir şey alır. Bu sahne öyledir. O burada aldıklarına Allah vücut verir. Nasıl ki bu alem yokken Allah bizlere hiçbir şeyimiz yokken var diye iddia edebileceğimiz benliğimiz yokken Allah katında bir benliğimiz vardı. Allah o manaya vücut verdi bu aleme gönderdi. Ol dedi zahiren gözüktü. İşte bu ganimet edinilen ganimetlere de Hazreti Allah aslında rucu et ol diyecek. Ve mümin veya münafın kafirlerin kazandıkları şeyler vücut bulacak. Kimisinde kabrinde cennet bahçesinden bir bahçe olacak o ganimetler. Kimisi de o topladıklarıyla beraber cehennem çukurlarından bir çukura girecek. Allah Teala razı olmadığı ve yapıldığında, işlenildiğinde, toplanıldığında muhakkak bunun nakdinin cehennem olduğu ganimetlerden bizleri uzak eylesin. Amin. O ganimetlere karşı iştahı bizden alsın Amin. ve razı olduğu ganimetlere ve ol dediği zaman cennetine ve cemaline, havzu kevsere, cennet bahçesinden bahçe olabilecek ganimetlere karşı bizi şevklendirsin, ihtiyakımızı arttırsın ve onlara muhabbet etmeyi, bu ganimet kazanan insanlarla beraber oturmayı Bizlere Cenab-ı Hak nasip eylesin. Evet. Maksadı, üzerine toplanan nazarları dağıtmak, Resul-i Kibriya Efendimizin nasik ruhunu rencide etmek ve Müslümanları birbirine düşürmek, onların birbirine karşı olan itimatlarını sarsmaktı. Münafıkların reisi, Abdullah bin Übey'in başlattığı, Hasan bin Sabit, Mistah bin Üsase, Hamle bin Ticahş, ve halktan bazı saf müslümanların münafıkların tuzağına düşerek etrafa yaydıkları iftira hadisesinden Hazreti Ayşe validemizin uzun bir müddet haberi olmamıştı. İşte o yüzden buyuruyor ki Hazreti Ali Efendimiz bir sözün sadece doğruluğuna bakmayın. Onu söyleyen insanların kalplerinin doğruluğuna ve sözü kimin söylediğine bakın. Ya böyle bir şey olmuş biz zaten söylüyoruz bu sadece söylüyoruz der bazı insanlar. O söylenilen sözün doğruluğuna bakmayın. Onu söyleyen kalp sahibi doğru bir insan mı? Doğru bir kalp doğru bir niyet taşıyor mu? E taşımıyorsa sözüne itibar etmeyecek biz. Evet etmeyeceğiz. Ayeti de sabittir. Fasık bir insan. istediği kadar haber getirsin. Muhakkak o haberi araştırmak lazım. Bir de sen bunu şimdi niye söylüyorsun? Bu doğru bir hadise olabilir. Aa bu adamın kaşı şöyle. Cık, bu doğru bir hadise ama sen bunu ne niyetle söylüyorsun? Karşıdaki insanı rencide etmek için mi söylüyorsun? Belli kuvvetleri farklı şekilde devreye sokmak için mi söylüyorsun? Fitne için mi söylüyorsun? İşte mümine yakışan bu ferasete sahip olmaktır. Bu hadise, ifk hadisesi bundan sonra zuhur edebilecek, en azından bu sahada zuhur edebilecek hadiselere bir set çekmiştir. Set çekmiştir ve bu hususta yayılan haberlere karşı haberin doğruluğundan ziyade bu haberi aktaran insanların niyetlerini, sorgulama faslını bu hadise başlatmıştır dersek herhalde e, yanlış bir şey dememiş oluruz. Yine bu hususu Hazreti Aişe Validemiz şöyle anlatıyor. Medine'ye gelince ben, çok geçmeden ağır bir hastalığa, hummaya tutuldum. Bir ay çektim. Meğer bu esnada halk arasında asal ı ifkin iftiraları dolaşıyormuş. Ben ise olanlardan bütünüyle habersizdim. Aleyhimde iftiraları Resulullah'la annem ve babam da duymuşlar. Fakat bana hiçbir şeyden bahsetmiyorlardı. Yalnız hastalığımda beni şüphelendiren bir husus vardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den daha önce hastalığım zamanında görmüş olduğum lütuf ve şefkati bu hastalığım esnasında görmüyordum. Ve adımı bile zikretmeden hastanız nasıl diyor ve bununla iktifa ediyordu. Sadece hastanız nasıl diyor ve mesafeli duruyor iki can serveri efendimiz. Bunları tabi daha sonra e, Tevbe suresindeki başka ayetlerle alakalı, ileride geçecek ayetlerle alakalı Olara zikredeceğiz inşallah. Evet. Benim iftiracıların uydurduklarından hiç haberim yoktu. Söylenenleri Hazreti Resulullah, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Aişe'nin anneleri duymuş olmasına rağmen Hazreti Aişe'ye bir şeyden bahsetmiyorlardı. Ancak az evvel bahsedildiği şekliyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine karşı tavrından Hazreti Ayşe validemiz endişe duyuyor ve üzülüyordu. Fakat bunun sebebinden haberi yoktu. Hazreti Ayşe validemiz iftirayı kimden ve nasıl öğrendiğini de şöyle anlatır: Aradan yirmi küsür kadar gece geçmişti. Hastalığıma atlatmış, nekaat devresine girmiştim. Bizler o zaman Arap olmayanların evleri yanında edindikleri şu helaları. Kokusundan tiksindiğimiz için evlerimizin yanında bulundurmaz, Medine'nin kırlarına çıkardık. Yani çünkü o zaman da var. Başka kültürlerden etkilenme veya başka kültürlerin kendine özgü şekilde yaşamaları Medine'de de var. Ve bu hadiseyi Cihan Server Efendimiz'in kıymetli eşi Ayşe validemiz, annemiz, Aktarırken bu hadisin üzerinden geçmiş bir dönemde anlatıyor. Yani İslam toprakları çok genişlemiş, birçok kavimle irtibat sağlanmış, onların adetleri Medine büyümüş. Dolayısıyla farklı adetler var. Nasıl? Mesela başka başka kavimler, ismini şimdi uzun uzun anlatmaya veya şudur budur diye zikretmeye lüzum yok. Evlerinin yanında hele tuvalet dediğimiz şeyler e, ittihaz ediyorlar, ediniyorlar. Biz bunu yapmazdık diyor. Yani evimiz vesaire kokmasın diye, bir şekilde kokusu vesairesi olur diye, biz diyor Araplarda diyor öyle adet vardı. Evimizin uzağında bir yeri, kendimize mahal edinirdik. Orada defi hacet yapardık diyor Hazreti Ayşe Validemiz. İşte bir gün oradan dönerlerken, e, ne oluyor? Burada zikredecektir. İstiyorsanız onu da sizden dinleyelim. Ben yine bir gece, Mıstah Üsasenin annesiyle, Hacet giderme yerimiz olan benası tarafına çıkmıştım. Bu anlatılan sahabinin annesi, işte demin de zikrettiğimiz gibi, çok böyle hiç kimseyle işi olmayan, insanların hepsini iyi gören, samimi bir Müslüman. Ama farkında olmadan o samimiyetiyle, o saflığıyla bu hadiseyi, bu dedikoduya şahit olmuş. Ve yine farkında olmadan o saflıkla, ya böyle olur mu nasıl olacak falan diye, Karşındaki insanı da samimi zannederek maalesef bu dedikodunun yayılmasına sebep olmuş kişilerden. Bu hususta annesi yolda giderken ne oluyor ve onun üzere nasıl hadise ortaya çıkıyor yine sizden dinleyelim. Mıstah'ın annesi çarşafına takılarak düşünce Mıstah yüzünün üzerine düşsün kahrolsun diyerek oğluna beddua etti. Allah Allah. Evet. Ben ey ana ne diye oğluna beddua ediyorsun dedim. Sustu, cevap vermedi. İkinci kere ayağa dolaşıp yere düştü. Yine, mıstah yüzünün üzerine düşsün, kahrolsun dedi. Ben, ey ana, ne diye oğluna beddua ediyorsun dedim. Yine susup cevap vermedi. Üçüncü kere düştü. Yine, mıstah yüzünün üzerine düşsün diye beddua etti. Ben yine, ey ana, ne diye oğluna beddua ediyorsun ''Bedir Savaşı'nda bulunmuş bir zata hiç sövülür, beddua edilir mi?'' dedim. O, ''Vallahi ben ona senin aleyhinde söylediklerinden dolayı beddua ediyorum.'' dedi. O neler söylemiş diye sordum. Bunun üzerine Mıstah'ın annesi, iftiracıların söylediklerini bana teker teker anlattı. Hastalığım tekrar geri geldi. Çok, vallahi, çok üzülüyor, çok üzülüyor tabii. Kim üzülmez ki? Evet. ''Vallahi... Üzüntümden hacetimi gidermeye bile güç yetiremedim ve döndüm. O kadar ağladım ki ağlamaktan ciğerlerim kopacak, parçalanacak sandım. Ya. Hastalığında Hazreti Ayşe'ye annesi Ümmü Ruman bakıyordu. Bir gün yine Resulullah selam verip yanına girdi. Hazreti Ayşe'nin ismini zikretmeden hastanız nasıldır diye sordu. Başka da hiçbir şey konuşmadı. Hazreti Aişe der ki, bunun üzerine artık kendimi tutamadım. Ya Resulallah, şimdiye kadar görmediğim eziyeti görüyor ve çekiyorum. Bana müsaade etsen de annemin evine gitsem, hastalığıma orada bakılsa olmaz mı dedim. Resulullah, gitmende mi mahsur yok dedi. Ben ebeveynimin yanına gidip, aleyhimde haberin iç yüzünü anlamak istiyordum. Resulullah, yanıma bir hizmetçi katıp, Beni babamın evine gönderdi. Annem, kızcağızım sen niçin geldin diye sordu. Anneciğim dedim, halk benim aleyhimde neler söyleyip duruyormuş da siz bana hiçbir şey sızdırmadınız. Annem, kızcağızım dedi, sen kendini hiç üzme, sıhatini düşün. Vallahi bir kadın senin gibi güzel ve kocasının yanında sevgili olsun ve onun birçok ortağı bulunsun da onu kıskanmasınlar. Ve onun aleyhinde bir takım laflar çıkarmasınlar, bu pek nadirdir. İşte Molla Caminin bir sözü var ya, İftiranın erişemeyeceği hiçbir fazilet yoktur diyor. İftiranın uzanmayacağı, iftiranın bulaşmayacağı, hiçbir fazilet yoktur. Muhakkak fazilet sahipleri bu iftiradan nasiplerini alırlar. Evet. Babamın bundan haberi var mı dedim? Evet dedi. Babası yani Hz. Ubeyir Efendi. Resulullah'ın da haberi var mı diye sordum. Evet dedi. Kendimi tutamadım ağladım. Babam damda Kur'an okuyordu. Sesimi duyunca indi. Anneme nedir bu hali diye sordu. Annem aleyhindeki dedikodulardan haberi olmuş dedi. Babamın da gözleri yaşla doldu. O gece sabaha kadar hep ağlayıp durdum. Resul-i Ekrem Efendimiz... Hazreti Ayşe aleyhinde yapılan iftiranın etrafta konuşulduğu günlerde vakitlerinin çoğunu evinde geçiriyor, dışarıya pek çıkmıyordu. Konuyla ilgili vahyin gelmesi gecikince ashabıyla konuştu, onların fikirlerini aldı. Evet. Hazreti Ömer Ya Resulallah, burası çok güzel. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o ayetlerin inişi ayrı Ashab-ı kiramın Allah Resulüne ne kadar hani objektif diyorlar ya şimdi e, böyle ilahi bir perspektiften bakarak ashabı nasıl istişare ediyor? Ve Hazreti Ömer Efendimizin söylediğine bakın Hazreti Osman Efendimizin söylediğine bakın ve Hazreti Ali Efendimizin söylediğine Evet ''Ya Resulallah, haşa bu büyük bir bühtan ve iftiradır. Kat iyi biliyorum ki bu münafıkların yalanıdır. Allah Teala bedeninize sinek kondurmaktan sizi koruyor. Bedenini böyle pisliklere konan sineklerden bile muhafaza eden, onları bedenine yaklaştırmayan Allah nasıl olur da aileni böyle kötülüklere bulaşmaktan korumaz?'' diye Hazreti Ömer Efendimiz fikrini beyan etti. Yani burada Ya Resulallah muhakkak bir ayet inecektir. Muhakkak olacaktır. Siz de biliyorsunuz bizim kanaatimiz o yönde. Yani bunu Allah Resulüne teselli için söylemiyorlar. Ya Resulallah üzerinize sinek kondurmayan Hazreti Allah bu hususta da muhakkak vahiy ile bunu bildirecektir. Bizdeki kanaat bu. Bizim kanaatimizi soruyorsan biz bu işin Hazreti Allah tarafından temizleneceğine kaniyiz o yüzden susup beklemekteyiz diyor sahabe-i kiram böyle söylüyor yoksa Resulullah teselli değil bu üzülme ya Resulallah muhakkak ayet inecektir sen sıkma canını gibi tavsiye değil fikri soruluyor bu fikir hususunda biz fikir beyan edemeyiz münafıkların yaptığı aşikar bunu bu kadarını biz biliyoruz Allah Teala bunu muhakkak temizleyecektir diye biz bir harekette bulunmuyoruz yoksa ne demektir bu İstiyorsan emret, hemen münafıklara bu işin hesabını soralım demektir. Hazreti Ömer Efendimizin reyi konuşması bu şekilde. Evet. Hazreti Osman ise görüşünü şöyle açıkladı. Ya Resulallah, Allah üzerine insan ayağı basmasın yahut yeryüzündeki pislikler üzerine düşmesin diye gölgenizi yere düşürmekten korumaktadır. Böyle gölgenizi bile hiç kimseye çiğnetmezken, Nasıl olur da sizin ailenizin namusunu herhangi bir kimsenin kirletmesine meydan ve imkan verir? Evet, Hazreti Osman Efendimiz de buyuruyor ki, bizim kanaatimiz, yani bunu yapma daha Ayşe demiz diye söylemiyorlar. İstirham ediyorum kıymetli dinleyenler, bu satırları doğru anlamaya gayret edelim. Ya Resulallah sen hiç üzülme, böyle bir şey yapmadı gibi akıl vermiyorlar Resulullah Efendimiz'e, fikirlerini beyan ediyorlar. Yani bize bunlar geldi ama neticede biz eminiz ki ya Resulallah senin gölgene bile Allah bu hürmeti yaptır diyor. Gölgene bile cinnettirmiyor Gölgenin bile bir pisliğe bulaşmasına müsaade etmezken hiç müsaade eder mi ya Resulallah? Muhakkak ki bu bir hayırdır. Bizim kanaatimizde sizin kanaatinizde birdir şeklinde Allah Resulüne beyan etmiş oluyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabın seçkinleriyle istişare ediyordu. Henüz ayeti kerimeler nüzul etmeden, inmeden evvel. Hazreti Ömer Efendimiz ve peşi sırada Hazreti Osman Efendimiz de istişare etmişti. Evet, Orada Hazreti beraber. Ömer Efendimizi e de, Hazreti Osman Efendimiz'e de Allah Teala'nın ve Resulullah Efendimiz'in onlara gösterdiği muhabbetin derecesini ve ne kadar isabetli olduğunu Bizim idrak etmemiz için o konuşmalar bile ne kadar nezaketle ceryan etti. Buradan anlamız lazım. Bakılıyor ki Hazreti Ömer Efendimizin söylediği sözde de, Hazreti Osman Efendimizin sözlerinde de şu nezaket var. Ya Resulallah bu işi biz asla böyle olduğunu düşünmüyoruz. Bir kere o taraftan zaten böyle. Sizin ne kadar Efendim Allah Teala tarafından her türlü şekilde muhafaza olduğunuzu zaten biliyoruz. Bunu derken neyi kastediyorlar, neyi istiyorlar? Böyle durumlarda Resulullah Efendimiz civarda dolaşan sözlere karşılık asab ı kiramın sözüne itimat edilen, seçkin olan o asabından insan teselli de bekler. Neticede peygamber bile olsa Allah Resulü e, risaletle bu dünyaya gönderilse de ruhlar aliminde ezelden seçilse de Beşerinin en makbulü, en güzeli, mükemmeli olsa da yine insani olarak istişareye ve teselliye ihtiyacı var. İnsani bir teselli, bir ayine, bir sohbete ihtiyacı var. Bu bir ihtiyaçtır haddi zatında. Ee, Hazreti Osman Efendimizi e de, Hazreti Ömer Efendimizi e de hem bu şekilde ya Resulallah bizler eminiz, sen de Muhammedül eminsin, her türlü şekilde muhafaza ediliyorsun diyerek Allah Resulü'nünle e, ne yaptılar? Tesellide bulundular. Ya Resulallah yeter ki siz üzülmeyin şeklinde kendi edepleri çerçevesinde. Ben böyle düşünüyorum benlik davasında da değil. Yine Allah Teala'nın ayetlerinden aldıkları ve onun güzel iki cihan serveri Efendimizin ahlakından aldıkları güzelliği dile getiriyorlar. Hz. Ali Efendimizin e, bu meşveret esnasında söylediği bir söz vardır ki hakikaten o çok e, güzel zaten ayeti kelimenin de e, inişiyle beraber Allah Teala'nın ifadeleriyle de Hazreti Ali Efendimizin ifadeleri arasında bir benzerlik var. Ne demek? Yani Haşa Allah Teala'nın ilhamıyla konuştukları bu güzide sahabilerin Hazreti Ömer Efendimizin, Hazreti Osman Efendimizin ve Hazreti Ali Efendimizin o ilhamatla konuştukları hiç şüphesizdir. Öyle anlaşılacaktır. Hz. Ali Efendimiz ne diyor bu duruma? Onu da yine dinleyelim. Ya Resulullah dedi. Bir gün bize namaz kıldırıyordun. Namaz içindeyken ayakkabılarını çıkartmıştınız. Size uyarak biz de çıkartmıştık. Yani ayakkabı derken ayakları tabii o zaman... E, şimdi biz bugünkü manada bakıyoruz. Toprakta vesairede kılınma durumu oluyor. Bazen su basıyor mescidin tabanına, su yürüyor, çamur oluyor. Ayakların konulması vesairesi problemler oluyor. Yüzlerine gözlerine bazen çamurlar da gelebiliyor. Ama ayakları bulundukları yerde ya ayakkabı diyorlar veya e, siyer alimleri buyuruyor ki o zaman da yine kapalı bölümde veya en azından namaz kılınan yerde veya evde giyinmek için ayakta bir şey vardı tasavvuf terbiyesinde buna mesela kamarçin denir. Halihazda terlik diyebileceğimiz şekilde bir paşmak yani ayağa giyilen bir şey vardı. Evet. İki cihan serveri Efendimizle beraber bu şekilde belki soğuktan korunmak için belki o anda yerin durumuyla alakalı olarak ayaklarında bir şey var. E, ayakkabı diyebileceğimiz terlik gibi, çetik gibi, mest gibi bir şey var. Tam bu esnada hepimizin ayağında böyle varken ya Resulallah sen namaz kıldırıyordun Ayaklarındakini çıkarttım diyor. Evet onu hatırlatıyor. Ne oldu sonra? Size uyarak biz de çıkartmıştık. Namazı bitirince ayakkabılarımızı çıkarmanın sebebini bize sormuştun. Biz de sana uymuş olmak için çıkardığımızı söylemiştik. Bunun üzerine siz temiz olmadıkları için onları çıkarmamı bana Cebrail emretti demiştiniz. Evet bir yerden bir şey bulaşmış. Bir yerden bir necaset bir şey bulaşmış. Ne yapıyor? Cebrail Aleyhisselam buyuruyor ki namazdayken ya Rasulallah ayaklarını çıkar. Yani ayağında bir necaset var. O ayağındaki necasetten dolayı ayağını giydiğin şey çıkar. Diye emretti ben onun üzerine çıkarttım. Siz niye çıkarttınız buyuruyor. Evet. Böyle ayakkabılarınıza bulaşan bir pislik size bildirildiği ve onları pislik bulaşığından dolayı çıkarmanız size emredildiği halde ailenize namus kirletecek kötülüklerden bir şey bulaşsın da, onu çıkarmanız için size emredilmesin, olur mu hiç? diye fikrini açıkladı. He şimdi Hazreti Ali Efendimiz, vahyin ile alakalı olarak da bir başka yorum getiriyor. Diyor ki Ya Resulallah, böyle bir şey olsaydı esas vahiy gecikmezdi. Yani böyle bir hakarete, Efendim böyle bir cezai müeyyideye kınamaya gerek kınamayı gerektirecek bir durum olsaydı vahiy hiç gecikmezdi. Vahiy niye gecikiyor ya Resulallah? Bir şey olmadığı için gecikiyor. Biz imtihandayız, bunun farkındayız. Sizin ayağınıza bulaşan necaseti bile anında Cenabı Hak Cebrail vasıtasıyla bildirirken bundan çok daha ağır, mukayese edilemeyecek kadar kötü bir şey vuku bulsun da ayet geciksin bir ikaz geciksin. Mümkün mü ya Tabi biz bunu biliyoruz diyor. Çok, çok güzel. Çok güzel yani. Her şey de çok güzel. Şu aklımızda bile çok güzel. O Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki demek ki ya Resulallah, biz imtihandayız. Biz bunun farkındayız. Ayet inmişinin sebebi de bu hadisenin olmayışıdır. Olsaydı hiç gecikmezdi. Hemen bu ikazı sizin tarafı seni yerlerinize Allah Teala bizzat ya da Cebrail vasıtasıyla bildirirdi diyor ki bu hakikaten de o meşveret meclisine damgayı vuran bir sözdür evet Resulü Ekrem Efendimiz bu arada Hazreti Ayşe validemizin hizmetçisi Berire'nin de görüşünü sordu Berire ya Resulullah dedi seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki ben onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum onun hakkında kusur olarak sadece şunu söyleyebilirim. Kendisi çok genç bir kadındı. Ev halkının hamurunu yoğururken uyuya kalırdı da evde beslenilen koyun gelir hamurunu yerdi. Ya, ya Resulallah. Tabi böyle konuşurken insan çekiliyor ama. Ya Resulallah. Hani varsa da bir şeyi vardır kadar saf böyle o kadar şey yapardı ki bazen işine dalarken böyle işiyle meşgulken bile bazen böyle uyur gibi olurdu. Hamuru yoğururken uyuyakalırdı. Evin davarı neyse koyunu gelir. Önündeki hamuru yerdi diyor. Yani kusursa bir tek bu kusuru vardır. Dolayısıyla o gerdanlı düşürmesi vesairesi hani bununla alakalı bir şey olabilir. Yoksa onun o saf temiz tabii efendim Halinden başka herhangi bir onda kötülük hiç kimse bahsedemez diyor. Evet. Hazreti Zeynep radıyallahu anha peygamberimizin zevceleri arasında güzelliği ve efendimiz yanındaki mevki ile kendisini Hazreti Ayşe validemizle eşit görür ve onunla daima rekabet halinde bulunurdu. Buna rağmen Hazreti Ayşe hakkında bu hususta en küçük bir kötü zanla kapılmamıştı. Resulullah bu hususta onun görüşünü sorunca şu cevabı verdi. Ya Resulallah, ben işitmediğimi işittim demekten, kulağımı görmediğimi gördüm demekten gözümü korurum. Vallahi ben onun hakkında hayırdan başka hiçbir şey bilmiyorum. Ya hepsi, görüyor musunuz ashab-ı kiramın, o ashab-ı kiram efendim, mertebesinde onu hal olarak, Allah Resulünün nazarı olarak alan bu yüksek şahsiyetlerde nasıl makes buluyor? Ne kadar güzel kendisini gösteriyor. Bu zaten Hazreti Ayşe validemizin imtihanından ziyade bütün ümmeti Muhammed'in imtihanıdır. Belki süreğimiz yetmez diye korkuyorum. Şunu söylemek isterim. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizin vahi beklediğinde o vahyin muhatabı olabilecek yani hükmü açısından en azından muhatabı olabilecek kişilere karşı mesafeli duruşu adeti seniyelerindendir Peygamber Efendimiz'in adetlerindendir. İleride okuyacağız inşallah göreceğiz. Hazreti e, Kâb'ın başına gelen hadisede de aynısı olmuştur. Yani... Onlar hakkında ayet inip onlar temizlenene kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlarla konuşmamıştır. Sebebi nedir? Ayet daha çabuk insin diye. İleride okuyacağımız için ben şimdi anlatmak istemiyorum ama şöyle bir hatırlatayım. Mesela diyor ki o sahabi namaz kılardım diyor Resulullah bana bakıyor mu diye onun dikkatini çekecek şekilde hemen yanında kılardım. Başımı çevirdim diyor namazdan sonra yüzüme bakmazdı diyor. Sonradan öğrendim ki diyor hep ağlayarak beni seyredermiş namaz kılarken. Ama bunu bana hissettirmezmiş. Neden? Allah Teala'ya karşı Allah Teala'nın ikramına karşı hiçbir paya vermeden saf, hiç eksiksiz olarak Allah'ın ikramına mazhar olsun diye geri duruyor. O bile teselli etmiyor ki seni Allah teselli etsin diye. Hani Hazreti Mevlana Celalettin Rumi Efendimizin çok hizmetli yanında hiç hizmette kusur etmeyen bir dervişi varmış. Hazreti Pir başkalarına Allah ömrünü uzun eylesin evladım. Erenlerin himmeti üzerine olsun. Çok teşekkür ederim falan gibi herkese böyle hizmet edenlere tartifte, iltifatta bulunduğu halde bu canı başta hizmet eden, daha söylenmeden hizmeti yerine getiren Hazreti Pir'in meşrebine çok uygun hizmette bulunan bu zata Hiçbir kimsenin yanında dua ettiğini görmemişler Hazreti Pir'in. Bir gün sormuşlar, yakın olanlardan bazıları. Pir'im demişler, siz niye bu zaten hiç iltifat etmiyorsunuz? Muhlisen, halisen, muhlisen size hizmet etmekte. Başkalarına ufacık şeyler için teşekkür ediyorsunuz ama ona hiçbir şey söylemiyorsunuz. Deyince bakın ne diyor Hazreti Pir. Evladım diyor, o o kadar ihlaslı bir kul. O kadar ihlaslı, ivazsız, garazsız bana hizmet eden bir derviştir ki Allah ona mütenahi ikram eylesin. Cennette onu kendi cemaliyle dilşade eylesin. Hiç eksiksiz olarak cennette onu ihsanına gark eylesin diye ben burada bir teşekkür bile etmiyorum. Hepsini eksiksiz Cenab-ı Hak'tan bizzat alsın diye. Onun hakkı odur demiş. Burada bu irfanla hadiseye bakmak lazım. Yoksa Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu nezaketini ve bu irtifatını onun feraset-i Muhammediyelerine sahip olmadan anlamak bugün bile mümkün değildir. Ancak bunu ilmen satırlarda böyle değerlendiririz. O zaman bu nevi hadiseleri yaşayan ve başına gelen insanların hemen o netlikte o efendim açıklıkla bu hadiseyi tahlil etmeleri düşünlemez. Nitekim bu Hudeybiye'de de başka türlü tatbikatta da gösterilmiştir. Ama Allah Teala'nın nazarıyla bakan bilhassa peygamberler ve onların en mükemmeli olan Hazreti Fahri Alem, bu hususta Allah'ın tamamıyla kendisinin temizlemesi için hiç müdahede bulunmamışlardır. Bunu böylece idrak etmek lazım. Eyvallah. Aslında Resul-i Ekrem Efendimiz, zevcesi Hazreti Ayşe’nin böyle bir isnattan uzak olduğunu çok iyi biliyordu. Ancak böylesine haince ve sinsice planlı bir iftiranın halk arasında yayılması kendisini son derece üzmüştü. Nitekim mescitte irad ettiği hutbede bunu açıkça ifade ediyordu. Ey Müslümanlar Cemaati! Ailem aleyhindeki iftirasıyla beni üzüntüye düşüren bir şahsa karşı bana kim yardım eder? Halbuki vallahi ben ailem hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum. O iftiracılar öyle bir adamın ismini de ileri sürdüler ki ben onun hakkında da hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Hazreti Ayşe'e iftira edilişin üzerinden bir ay gibi uzun bir müddet geçmiş olmasına rağmen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bu hususta herhangi bir vahiy inmedi. Mescitte ashabına irad ettiği hitabesinden birkaç gün sonra burada, bir, burada bile bir ayrı hikmet var. Hani bizim için tabi bunlar konuşulmaz edilmez. Fakat iki cihan serberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hala hazırda. Şu anda bile, şu zamanda Müslüman çocuğu olduğu halde Kur'an-ı Kerim'in Peygamberin sözü zannedecek kadar Cahil Bunu ders olarak okutacak kadar Nadan aptal Ahmak insanlar var Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her duruma karşı Konuşulabilecek olsa 40 gün Bu hadiseler 45 gün Hatta Hazreti Ayşe Validemizin Hadisesi vesairesi ve düşünüldüğünde bir Rahat 40 gün geçiyor Bunun, buna, buna rağmen Hiçbir şey inmiyor inmediği zamanda Konuşmuyor çünkü o hiçbir zaman kendi heva ve hevesinden konuşmamıştır. Ne konuştuysa vahyi ilahiyle konuşmuştur. Evet. Mescitte ashabına irad ettiği hitabesinden birkaç gün sonra Hz. Ebu Bekir'in evine vardı. Selam verdikten sonra Hz. Ayşe'nin yanına oturdu ve Ey Aişe! Hakkında bana şöyle şöyle sözler erişti. Eğer sen bu isnatlardan uzak isen yakında Allah...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 ahını, feryadını yükseltirecek sözlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de burada kemi bir hareketleri daha vardır ki burada hani şöyle düşünün bir baraj düşünün barajın inşa edilmiş bu barajın harekete geçebilmesi üretimini yapabilmesi için ne yapması lazım? Belli bir su seviyesini yükseltmesi lazım. Adeta böyle bir ah bir gözyaşının bir barajın seviyesini doldurması gibi insanların hayatlarında imtihanları vardır. O imtihanlar ancak o seviyeyi tutturana kadardır. Bir anda olup beri düzelir. Ama olunca kadar o çile devam eder. Göz yaşı devam eder. Allah Resulü diyorlar ki bazı tasavvuf alimleri Resulullah Efendimiz bizzat Hazreti Ayşe validemizin kalbini böyle iyice hissiyatını dile getirecek, iyice böyle ah ettirecek bir söz sarf etti ki Vahiy gecikmesin. Bunu ne, nasıl ispat ediyorlar? Şöyle ispat ediyorlar. Hazreti Hatice validemiz, o tam rihlet esnasında ölüm döşeyi diyorlar ya, doğum döşeyidir bizim için, ahirete inananlar için. Hazreti Hatice validemize diyor ki, cennete gittiğinde kardeşlerin Meryem'e, efendim Asiye'ye selam söyle şeklinde, Hazreti Hatice validemize, bir söz söylüyorlar. Cenab-ı Hatice mi şöyle mübarek baştan hafif çeviriyor. Sanki bu sözden çok hoşluğu olmuyormuş gibi. Çünkü Allah Resulünü çok kıskanıyor Hazreti Hatice Validemiz. Diyorlar ki ya Resulallah siz bunun huyunu bildiğiniz halde niye böyle söylediniz? Beni kıskanacak, kıskanmaması vesile olacak hiçbir hal yaşamadı. Bu ecirden eksik kalmasını istemedim. Bakın kıymetli dinleyenler burayı çok dikkatli lütfen Dikkatlerinizi vererek dinleyiniz. Bunlar sohbet ehli olan insanların, hal ehli olan insanların tespitleridir. İnsan bu hadiseyi bin kere okur fakat bu açıdan bakamaz. O sebepten hal ehlinin sohbeti önemlidir. Bakınız ne diyorum. Hazreti Hatice Validemiz'e son nefeste bunu yapıyor. Niye? Kıskanma ecrini almadan öteki tarafa gitmesin. Bu ecirden mahrum kalmasın diye böyle söyledim diyor. Yine adeti seni yederi. Hazreti Ayşe validemizin bunu yaptı yapmadığını bildiği halde yaptıysan tövbe et vesaire demeleri vahyin çabuk gelmesine vesiledir diyor İslam arifleri İslam'ın arif kulları. Ve Hazreti Ayşe validemiz de bu söz üzerine iyice hissiyatıyla hüngür hüngür ağlayarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efemizin huzurunda yaşlarına nakar olacaktır. İnşallah ölmez sağ kalırsak Bir dahaki programda bunu zikredelim Fakat hemen bunun akabinde de Ayeti kelimeler nüzul edecektir Neden? O feyiz, o çile ırmağı Çile barajı Artık tamamen dolmuştur Ve feyiz olarak, mağfiret olarak Tövbe olarak, temizlenme olarak Ne yapmıştır? Tezahür etmiş olacaktır İnşallah bunu önümüzdeki haftaya Arif, Arife Zarif, Zarife olan Dinleyicilerimiz lütfen bu hususu dikkatlice dinlesinler, zaptetsinler, hatta fikirlerini, tahassüsatlarını da bizlerle paylaşsınlar diye zikrediyorum. O Nebi Zişan'a ve onun temiz pak ehlibeytine beytine Ezbaci tahirat validelerimize selam olsun. Allah onlarla beraber bulunmayı, haşücem olmayı bizler de nasip eylesin.